صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله. صلوا على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Allah bin e jaal al Qur'an al ızzin, fırabbkı lanasalannıhüm ajmāin, amma kanu ramalun, sadaqallahu al ızzin. Allah manfağn al Qur'an al ızzin, bāraklana fī walhamdulillāh rabbil Bu evvel son sohbetimiz olacak, inşallah. Allah-u Teala Hazretleri ölünceye kadar devam etmeyi nasip eylesin Amin. ayırmasın birbirinden mahrum etmesin hayırlısı gidip dönüp devam etmek sohbetlerimizde yeniden devam etmek nasip eylesin Amin. geçen seferden de söz verdiğim üzere Hazreti Kur'an'ı parçalayanların kötü akıbetini anlatacağız inşallahurrahman insanlardan bazıları kendilerini müslüman sandıkları halde allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ayetlerinden bir kısmını keçersiz saymaktadırlar Ravla Taala'ya teveddüd Hazretleri Bunlar hakkında Nisa suresinde buyuruyor. Esta'ihu billah. İnnellezine yekfurun billahi ve rusulihi. Şüphesiz o kimseler ki Allah'a ve Rasullerine küfr ederler. Yani inkar ederler. Küfür etmek deyince siz zannediyorsunuz Türkçe'de ana sövmek, kötü konuşmak manasındadır. Ama Arapça'da hakkı setretmek, yani gerçeği örtmek ve gizlemek manasındadır. Bir adam, allah Teala'nın oğlu vardır derse haşa, veya kızı vardır derse, veya hanımı vardır derse, veya şeriatı eksiktir derse, veya kanunları geçerli değildir derse bu adam Allah'a küfretmiş olur yani hakkı gizlemiş olur Resulullah Efendimiz'in sünnetlerini inkar ederse sallallahu aleyhi ve sellem Resullere küfretmiş olur ve yuridûne yüferrikû <Sessizlik> beynallâhi ve rüsulihî <Sessizlik> o kullar ki Allah ile Celle Celaluhu rasullerinin arasını ayırmak isterler yani ne diyerek ve kulu ne ümünü bir ve bir bab, bazısına inanırız, bazısına küfür ederiz <gülüyor> Ve yürüyedı ona Beyne de ve bu arada bir yol tutturmak isterler. Nasıl bir yol? Orta bir yol. Ne demek? Bütün kitaplara peygamberlere inanıyoruz demezler. Hepsini de inkar ediyoruz demezler. Mesela Yahudiler. Yahudiler diyorlar bir Tevrat'a inanıyoruz, Musa Aleyhisselam'a inanıyoruz diyorlar, İncil'e de küfrediyorlar, Kur'an'a da küfrediyorlar, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyorlar. Mesela Hristiyanlar diyorlar biz İncil'e inanıyoruz ve İsa'ya inanıyoruz Aleyhisselam. öte yandan Tevrat'ı ve Musa Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı Vesselam'ı inkar ediyorlar. Yani hepsine de inanmıyorlar, hepsini de inkar etmiyorlar. Arada bir yol tutturmak istiyorlar. Şimdi bizim Türkiye'deki bir takım Müslümanız diyenler ne diyorlar? Kur'an 6.666 ayettir. Hepsini kabul edemeyiz diyorlar. Hepsini de inkar etmeyiz diyorlar. Ya nasıl yaparız? 6.000 küsurunu kabul ederiz. 234 tane helal haram meseleleri, ahkam meseleleri muamelat meseleleri ukubat meseleleri, ceza kanunları bunları kabul etmeyiz diyorlar ve bunlar geçersizdir çağ kalmıştır biz de çağdaş olmamız için bunları kaldırdık diyorlar, açıktan söylüyor adam Televizyona çıkmış. hakimin birisi, hocanın birisi mahkemeye çıkartmış diyor hoca sen ne, neden bahsettin diyor, baltayı taşa vurdun diyor, o da diyor ben diyor Kur'an'dan bahsettim ayetlerden e sen bilmiyor musun diyor Kur'an'ın her tarafından bahsedilmez Kur'an'ın ayetleri iki kısımdır diyor, muamelat ibadet kısmı var, muamelat kısmı var hocalardan iyi biliyor görüyor musun? İbadet kısmı, abdest, kusül, teyemmüm, taharet, namaz, oruç hackekat, bunlardan anlat diyor istediğin kadar, ama hırsızın kolu kesilecek, zinaden yüz sopa atılacak, efendim adam öldüren kısas yapılacak, faiz, haram ve yasak edilecek bunları ne karıştırıyorsun diyor hiç karıştırıyorsun diyor İşte Türkiye'de bunların anladığı İslam böyle ne bir bazı ve ne bir bazı. bazısına inanırız bazısını inkar ederiz arada bir yol tutturmuşlar ne gavur ne müslüman, iki cami arasında bir namaz Peki mevla ne buluyor? Böyle adamlar kimlerdir? Ülal işte bunlar <gülüyor> humul kafiroğu ne hakkı? Mevla ki bunlar hakikaten kafirdirler. Yani gerçekten kafirdir. 6.000 e, küsur adete inandı bu adam nasıl kafir oluyor? Bir adi inkar etse ne olmuş olur? Hepsini inkar etmişler. Bir Peygamber'e inanmasa ne olur? Hepsine küfür etmiş olur. Ve adil din alil kafirine biz o kafirler için hazırladık alçak edici bir azap hazırladık bunlar dünyada da rezil olacaklar ahirette de alçaltıcı azapta hor hakir kalacaklar Allah'ın ayetlerini bazısını inkar edenler Bekara suresinde Rabbimiz bunlara hitaben Beni İsrail'e hitaben tabi dolayısıyla kıyamete kadar gelen bütün ümmetlere buyuru esta'idhu billah vefetü'minûne bibâdıl kitab. siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da ve tekfurûne bi'bâd bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? işine geleninize inanıyorsunuz işine gelmeyene inanmıyorsunuz ne demek istiyorsunuz? gökleri yerleri yaradan ben değil miyim? Sizi yaşadan, rızıklandıran, yedirenciden ben değil miyim? E sensin. Peki o zaman benim kitabımın neyini beğenmiyorsunuz? Neresi yanlıştır? Neresi eksiktir? Ne bulur olsam geldiği yerin dedim. Benim Kur'an'ım taşlı pirinç midir ayıklıyorsunuz? İçinize gelenizi alıp gelmeyeni atıyorsunuz. Göklerin, yerlerin mülkü benimdir. ''Ve göklerin yerlerin mülkünde kimseye bir şirkette hisse de vermedim Allah?'' buyuruyor. ''Emlevüm şirküm fissemâ avâd'' Yoksa onların gökte hisseleri mi var? Köprü satışa çıkarılır gibi Allah gökleri yerleri satışa çıkarttı da mülkte bunlara hisse mi verdi? Ne konuşuyorlar? Allah'ın 234 ayetinin hükmünü kaldırırken Allah'ın ortağını mı buldular haşa ondan mı izin aldılar nasıl Allah'tan korkmadan Celle şanü celle celaluhu onun mülkünde diyorlar ki Allah'ın hükmü sökmez haşa. onun kitabı geçmez şerahatı bizi geri bırakır Bir çağdaş olacağız o bizi dışına bırakır ne'udü billah bunlar Allah'a sövmek ve küfür etmektir. aynen söylemek başka manası yok bu laflar odur ama anlayan yok millet bunu böyle anlamıyor bir cehalet bir felaket müslümanım diyenler cami cemaatine gelenler hacca gidenler kurban kesenlerden çokları bu fikirdedir bak adam ne diyor Teşviket namazda cami cemaatinde gelmiş bizim arkadaşlardan biri ne diyor ki dün geceki konuşmayı dinledin mi diyor ya ne kadar doğru konuştu adam diyor. Ne dedi 234 ayeti? E, yürürsüz kıldık. 234 ayet için mi şeriat istiyorlar Bundan sebep mi fitne çıkarıyorlar ya? 234 ayeti onlar da gözden çıkarsın diyor. Görüyor musun? E, biz bir ayeti nasıl gözden çıkarabiliriz? Nasıl diyoruz ki vatan bölünmez vatan toprağından bir parça verebilir miyiz gavura? E veremeyiz. E, peki Allah'ın Kur'an'ın ayetlerinden bir tanesini nasıl ayırabiliriz? Bölebiliriz? Böldürebilir miyiz? Böldüremeyiz. Cami cemaati bunu söylüyor. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Bir adamın camiye devam ettiğini görürseniz imanına şahitlik edin bunun için camide namaz kılarken gördüğün adam nasıldır sorsalar iyi bilir, müslümandır deriz ama eğer bunun hilafına ağzından bir şey duymazsak eğer ağzından böyle bir ifade duyarsak o zaman küfrüne şahitlik eder miyiz? ederiz mesela namaz kılıyor öte yandan da e Kur'an bizi geri bırakır şeriat bizi geri bırakır şu ayetle amel edemeyiz dediği zaman da buna kafir diyebilir miyiz? deriz çünkü Allah-u Teala ne buyurdu? Bir kısmını inkar edenler اُلَاكُمُ الْكَافِرُونَ Hakka Hakikaten kafirdirler. Katıksız. Ne zamanki Nemrut İbrahim Aleyhisselatü mancınıklan mancınıkla ateşe at atacaktı. Mevla Teala ateşi İbrahim Aleyhisselam'a ılık yaptı. Güllük gülistanlık yaptı. Nemrut buna o kadar tahakküb etti. Bunun ne büyük ilahı var ki? Bu benim aylarca tutuşturduğum, yaktığım ateşi buna selamet yaptı diye binlerce kurbanlar kesti o Allah'a. Nemrut denen mel'un gavur, binlerce kurban kesti kime? İbrahim'in ilahına aleyhissalatü vesselam. Peki Nemrut'un o kadar kurbanı kabul oldu mu? Binlerce kurban kesti. Niye kabul olmadı? E, o Allah'a inanmadıktan sonra kestiği kurban niye yara? Onun için şerata inanmayan, Kur'an'ın bir ayetini inkar edenlere söyleyin. Boşuna kurban kesmesinler. Evvela iman etsinler ondan sonra kurban kessinler İman etsinler sonra namaz kılsınlar. Sonra oruç tutsunlar. Hatta gidenler içerisinde bile bunlardan nicelerine rastlarsın. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَعَلُوا ذَٰلِكَ مِنْكُمْ Sizin içinizden her kim böyle yaparsa, yani benim kitabımın bir kısmına inanır da, bazı ayetlerini inkân ederse, onun cezası değildir illâ hizdün ancak rezillik ve rusvaylıktır. فِي الْحَيَاتِ Dünya hayatında da onu rezil edeceğim Allah buyuruyor. Biz de Rabbimize yalvarıyoruz ki, Ya Rabbi alemin. Senin vaadin haktır, sözün gerçektir, yerini bulacaktır. Bu adamlar bu milletin başına bela oldular. Ve dünya Müslümanların başında da her yerde böyle belalar vardır. Bunlar Kur'an'ı böldüler, parçaladılar. Bizde Müslümanız deyip milleti kandırdılar, uyuttular, uyuşturdular ve Allah'ın ahitlerini böldüler, parçaladılar. Sen buyurdun ki benim ahitlerimin bir kısmını inkar edeni dünyada da rezil edeceğim. Bu ayetin hükmünce bizim senden isteğimiz Bunların dünyadaki rezilliğini de bize göstermendir ya rabbel alem Çünkü ahiretteki azaplarını Kesinlikle biliyoruz Ve gözümüzle görmüş gibi iman ediyoruz Ancak biz senden istiyoruz sen dünya hayatında da bunları rüsvah edeceğini söz verdin, bu vaadini yerine getir Ya Rabbel Alemin Aylin. ve bunların ellerindeki imkanları al Ya Rabbi, Aylin. bunları dünyadaki horluğa haklıya düşür Ya Rabbi, Aylin. senin bir ayetini inkar edeni, senin Kur'an'ı parçalayanı sen parçalay Ya Rabbel Alemin. Aylin. وَيَوْمَ الْكِيَامَةِ Kıyamet günündeyse يُرَدُّونَ اِلَا شَدْ بِالْعَذَابِ Azabın en beterine reddolunacaklar. Kıyamet günündeki azapları tartışılmaz. Onu sormayın. Ona hiç kimse dayanamaz. Nedir onların halleri? İşte bu at-ı beyan ediliyor. Ve birçok at-ı beyan ediliyor. اَسْتَعِذُوا بِاللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ اِذ۪ينَ O kimseler ki benim Kur'an'ımı ağza ağza, uzu uzu parçaladılar. Nasıl bir tavuğu alsanız, etini kutunu ditseniz, pilav üstüne döksen nasıl böyle parçalarsınız? İşte benim ayetlerimden birisini inkar eden benim Kur'an'ımı öyle parçalamış gibidir Allah buyuruyor. Bir insan Kur'an'ı alsa, yapraklarını parçalasa, çöplüğe alsa veya bir insan alsa, Kur'an'ı parçalasa pisliğe alsa ona nasıl lanet okursunuz ve onu nasıl kafir görürsünüz işte Kur'an'ı öpse de başına koysa bu benim Allah'ımın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir utanmadan sıkılmadan karşısında geçiyor millet ne diyor? Bu Kur'an-ı Kerim Kerim demek çok kıymetli demek Mevlâmız yemin ediyor. kuran Kerim olduğuna Saidübillah. Felam <gülüyor> qesemu bimur'an-nujum. Ve inna leqaz'um leuddanemu. ederim. Bilseniz, anlatsanız elbette bu çok büyük bir yemindir ki şüphesiz ki o elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Kerim çok kıymetli. Aslı devri mahfuzda yazılmıştır. Onu ancak temizler tutabilir. Abdestsiz kusursuz tutulmaz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Profesörler tarafından yazılmış değil ki istediğini al, istediğini at. Dün dünyanın profesörleri toplaşsalar. Bir anayasa hazırlasalar, bunun maddeleri, görüşülebilir, konuşulabilir, içine gelen alınır, içine gelmeyen atılabilir. Nicim? Çünkü beşerdir, insandır, unutur, şaşırır, yanlış yapar. Buna benim sözüm olmaz. Bütün dünya insanları bile ittifakla bir şeye karar verseler, o da bozulabilir. Çünkü insan haklıdır. Ama kainatı yaradan alemleri yöneden Allah tarafından gelen, bunda konuşulmaz. Bunda kimsenin acaba çöle mi, böyle mi, 20. asırda geçer mi, geçmez mi, demeye hakkı yok. Ama kim ise, imanlı bir kimse ise, gavrum diyorsa, istediğini yapsın. Hem Müslümanım diyecek hem böyle yapacak. Estağfirullah ve mâ kâneli mûminim ve lâ mûminetin, izâ qaballâh ve rasûlühü emran en yekûnel eûmul hıyaratu min emrihim, Allah ve bir meselede hüküm verdiği zaman bu böyle olacak buyurduğu zaman bu helaldir, bu haramdır, bu serbesttir, bu yaşaktır buyurduğu zaman inanan bir erkek veya kadın için o meselede seçme hakkı yoktur. İşte bugün Türkiye'de ve dünya islamı aleminde ve dünyanın herhangi bir yerinde huzur var mı, emniyet var mı, güvence var mı? Aç kapı atabilir misin? Arabanı açık bırakabilir misin? Kapalı kütlesen camını kırar girecek Evet. para için canlı dağılır adam öldürür her şey yapar niye çünkü Allah'ın kanunları yürürlükte değil onun için herkes bir delik bulmuş oradan giriyor çıkıyor Allah'ın kelimeleri değiştirilemez bozulamaz o kimseler ki benim Kur'an'ımı parçaladılar fe ve rabbike len es'elen habibim ya Muhammed senin Rabbine yemin ederim ki Elbette onlara soracağız Yaptıklarından birbir onları mesul tutacağız Ne konuştuğunu kulağın duysun Ağzından çıkanı kulağın duysun O ağzı sana Allah verdi Tükürük bezden o çalıştırıyor Dilini o konuşturuyor İstediğin senin ağzını dilini tutar Bağlar felç eder lal eder E sen şimdi Allah'ın verdiği dille tutakla Dur dur konuşabiliyorsun diye Allah'a düşmanlık mı yapacaksın? Kur'an'a mı inkar edeceksin? Bu yakışır mı sana? E soracağım onu sana. Ne konuştun? Bu lafı nasıl konuştun? Kebirât kelimeden tagrûcü min İbrahim. Ağızlarından çıkan söz ne büyük oldu. Yekûlûne illâ kadîbâ. Ancak yalan söylüyorlar başka bir şey söylemiyorlar. Kalk gözün diyorsun ki 234 ayet bu zamanda geçmez. Bu diyorsun, neye cesaret, neye dayanarak, neye güvenerek, Allah'tan gayrı kime güvenerek, Allah'tan hiç mi korkmayarak bunu söyleyebiliyorsun? Bir ayete olsun, bu söz söylenir. Mirat gecesi Resulullah Efendimiz'in gördüğü gibi sallallahu aleyhi sellem, kayadan koca kayadan yarıldı, öküz çıktı. Ondan sonra öküz, dönmek istedi geriye kayaya, kaya oldu? Açılmadı, bir daha onu geri kabul etmedi. Ey Cibril bu neyi gösteriyor? Buyurdu ki, bu senin ümmetinden bir adam, Büyük bir laf etti ama sonra çok pişman oldu o lafı geri yutmaya, o öküz kayaya geri giremediği gibi. O laf yutulur mu bir daha? O laf geri alınır mı bir daha? Ne kadar isteyecek o lafı geri almayı ama hiç alamayacak. onları parçalayacak. Resulullah Efendimiz Hazreti Hüzeyfe'ye radıyallahu anh'ın sırrı, sırrıydı. Resulullah'ın sırdaşıydı. Yani gizli haberler verirdi ona. Münafıkların isimleri gibi. Bazı meseleleri bildirirdi ona ki Ebu Bedr Sultan bildirmediklerini bile ona bildirmiş idi. Hazreti Hüseyin buyuruyor: Rabbı Allah Rasulullah bana sır bir hadis rivayet etti. Yani gizliden bu hadisi bana beyan etti. Sonra o herhalde vefat edeceğinden korkunca bu hadis şerifi açıkladı ki bu ilim benden ahirete gitmesin ümmet de bundan istifade etsin. Resulullah buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem din nefinlar nesibâen minnâr ve kilâben minnâr ve kelâlibe minnâr şüphesiz ki cehennem ateşinde ateşten yaradılmış canavarlar var ateşten yaradılmış köpekler var ateşten yaradılmış çengeller ve askılar var onlar ateşte yanmaz ateşten yaradılmış çünkü ateş onlara dokunmaz nasıl zebaniler ateş dokunmaz nasıl cehennemde yananlar yanarda ölmez işte öylece onların da Cehennemde ateş, nasıl ki dünyada ateş böceği var, ateşte yaşar. işte onlar da öyledir. Ateşte yaratılmışlar. Mevla Teala ve Tegaddes Hazretleri Kur'an'ın ayetlerini yalanlayanlar vele bir adet olsun inkar edenleri ateşten çengellerle kancalara takacak. Zebanilerin elleriyle o kişiyi nasıl gizit döneri şişe takarsınız da onu böyle etini kesersiniz o adamın uzuvlarını elini ayağını gözünü kulağını böyle ateşten bıçaklarla kestirerek o cehennem köpeklerini atacak o cehennem köpekleri böyle ağzını açmışlar etrafında bekliyorlar o kafirin parçalarını yutmak için o nasıl Kur'an'ı parçaladıysa şu ayete inanmıyorum şunun hükmü geçti şunun zamanı geçti dediyse mevlada onun parçalarını böyle o köpeklere atacak. İşte kıyamet günü en şiddetli azap budur. Ve o atılan parçaların kesilen etlerin yerine yeni etler bitecek. Onların azabı dindirilmeyecek. İşkenceleri devam edecek. Estaizu billah innellezine kezzebu bi ayatina ''Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya'' ''Sevfe ne ara? ''Yakında biz onları ateşe sokacağız'' ''Külle mâ nezudet ''Ne zaman onların etler, derileri, etleri pişerse düşerse'' ''Beddelnâhum cülûden gayraha'' ''Onlara yeni tap taze, süt beyaz çocuk derisi gibi taze et vereceğiz'' ''Nicin liyedûkul azâb'' ''Azabı tatsınlar için'' Azapları bitmek bilmeyecek Bu azabı nasıl göze alıyorsun? beş paralık dünya menfaatı için o cehennem köpeklerine kendini yem yapıyorsun kimi sevindireceksin mason mı yaranacaksın kime yaranacaksın amerika'ya mı yaranacaksın dünyanın kavurlarına mı yaranacaksın onlar mı seni kurtaracak geberdiğin zaman mezara senden mi inecekler cehennemde onlar kendilerini mi kurtarmışta sana ilac edecekler Kavurlara yaranmak için kain adı yaratan inkar edilir mi o ateşe girilir mi? Mevla buyuruyor bunların ne yapmak istediklerini beyan etmek üzere وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ben sizin yaptıklarınızdan asla kafil ve habersiz değilim Şu televizyonlarda neler seyrettiriliyor Dinin aleyhinde ne kadar alaylar, dalgalar geçiliyor İslam'ın aleyhine ne faaliyetler, propagandalar, programlar yapılıyorsa ben onların yaptıklarını bilmiyor değilim Allah buyuruyor. Hepsini görüyorum. Görüyorum, yazıyorum, zabıt tutuyorum, zabıt. Ağızlarından çıkanların hepsi yazıldı. Hangisi kayboldu? ''Ulayikellezîneşteravun dünyâ bil âhirâ.'' Onlar ahireti sattılar, dünya hayatını satın aldılar. Kim ki Kur'an'ın bazısını inkar eden için, işine gelmediği için. niçin işine gelmez. E Kur'an'ın hepsine inanırsak, Kur'an'ın hepsini amel edersek Hoca Efendi bize içki içtirmeyecek, kumar oynattırmayacak, zina ettirmeyecek, karılara, karıları karıları şehlettirmeyecek, faiz yalan dedirtmeyecek. E ben de bunlarsız dünyada yaşayamam onun için. Ahiret ne olursa olsun, varsa dünya yoksa dünya. Yeter ki dünyada cahur gibi yaşayayım da ahiretim ateş olsun işte ahireti sattılar dünyayı satın aldılar artık onların azabı dindirilmeyecek siz zannedersiniz ya Yahudi Efendi adamı ateşten çengele taktılar ondan sonra parçalarını köpeklere attılar e bu adamın zaten canı çıktı işi bitti, yandı gitti ondan sonra daha ne azap duyacak ne acı duyacak sen öyle zannet, azapları dindirilmeyecek ne demek dindirilmeyecek işte dedim etleri derileri tazelenecek yenilenecek ve zaten ruhları bedenden hiç çıkmayacak hep canları kalacak ki acı çekecek o azap devam edecek ya bu sonsuz azabı insan göze alabilir mi? dünyada ne olursam olayım da dünyada çünkü ne var? en sonunda ölmek var ee Allah yolunda ölen zaten şehit mu ebedi cennet var e bu adam niye korksun? bir insan gavurdan niye korksun? kafirden niye korksun dünyanın yavru toplaştı beni parçalayacak bana ne yapacak en nihayet Allah benim canımı aldığı gibi ruhum cennete uçacaksa ne, az, ne zararı var zaten dünyada kazık çakacak değilim zaten dünyada ebedi kalacak değilim mutlaka Allah benim ecelim gelmeden zaten canımı almayacak ecelim geldiğime zaten beni bir nefes yaşatmayacak e oysa zaten gideceğim hem Allah adamın ruhunu almadan da Onların işkencelerini duyurmadan, tattırmadan da adamın ruhunu cennete uçurabilir. Firavun'un hanımı ne oldu? Asiye validemizi Firavun iman ettiğini anlayınca dört tane kazağa çaktırmak istedi. Firavun kızdığı vakitte kızdığı adamı iki elinden iki ayağından kazağa çaktırırdı. Ondan sonra da aslanları kaplanları üzerine saldırttırırdı, parçalattırırdı hanımına da o muamele reva gördü Asiye validemize iman ettiği için ne zaman ki kazıklara çaktıracak daha Asiye validemiz acı çekmeden Mevla onun ruhunu çekti doğru cennete aldı e, bedenine ne yaparsan yap artık ne zararı var yani Mevla Teala kulunu kurtarmak istediğimi bütün dünyanın gavurundan korur Kurtarır. En fazla ne yapacak sana? Canını alır. E canını onlar alamaz ki Allah alır. Zaten onların acısını bile tutmadan senin canını çeker alır. Resulullah ne buyurur: Şehit olan Allah yolunda ölen ölümün acısından ne kadar duyar? Sizin birinizi pire soksa kadar. E sizin birinizi pire soksa kadar acı? Şehit ölüm acısını o kadar duyar. Ama Allah yolunda ölmeyenler Nasıl kefen yıpratıyor, nasıl can çekişiyor, nasıl bağırıyor, böğürüyor? He? Onun için bu canlar ölüm için yaratıldıysa, canımız Allah'ın yolunda feda olsun diyelim. Madem ki canlar ölüm için yaratıldı, mutlaka ölecektir. Bu ruh ve bedenden mutlaka ayrılacaktır. Öyleyse Allah yolunda ayrılsın. Bunu diyelim. Ama Allah-u Teala Hazretlerine asil gelirsen, Kur'an'ını yalanlarsan, şeriatını inkar edersen, peygamberine isyan edersen O seni o cehennemde ateşten çengellere taktıp parçalarını köpeklere attığı zaman seni kim kurtaracak? Adam istiyor ki bin kere öleyim, ölebiliyor mu? He? Ya şu ruhum çıksın bedenimle de acı duymayayım olabiliyor mu? Ama bak Mevla istedi mi kuluna, bütün dünyanın kâvuru saldırsa ruhunu çeker alır, acı duymaz peki Mevla sana azap ederse ebedi sonsuz bu işkenceden seni kim kurtarabilir ya bu Allah'a karşı geldi mi azapları dindirilmeyecek devamlı artırılacak devamlı acı artırılacak azap artırılacak meslaidümillah bismillah inne cehenneme kânet mirsâdâ Lattâğin maabâ, la bizilin فيها لا فيها بردا ولا شرابا. جزاء غفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصينا الكتابا فَذُقُوا فَلَمْ نَزِيدَكُمْ Şüphesiz ki cehennem karakol oldu azgınların varacağı yer oldu orada ebedi kalacaklar hiç çıkmayacaklar orada ne bir serinlik ne bir su tatmayacaklar trilyarlarca sene sonsuz bir insan dese ki cehennem katır trilyar senedi kafir olur çünkü katır dirilyarın sonu var, cehennemin sonu yok. Orada hiç bir su tatmayacak, o kadar sene yanacak bir su ağzına değmiyor. Ancak ne tatacak lan? Hamim. Hamim nedir? Cehennem ateşinde kaynatılmış bir su ki onun bir damlası dünyanın dağlarına düşse hepsi erir akar. Gatsak içecek. Gatsak nedir? Gassak yukarı tabakada yananların irinleri, kusmukları, leşleri, çerahatleri, yağlarının birikimi. On içecekler. Yüzlerine yaklaştırınca dumanından derileri, etleri dökülecek. İskelet kalacaklar. İçtikleri gibi bağırsakları dışarı dökülecek. Dolap beygiri gibi dolanacaklar. Ya abi sen niye bunlara bu kadar ceza veriyorsun? Mevla böyle ki ben onlara fazla ceza vermiyorum. Tıp atıp ceza veriyorum. Niçin tıp atıp? çünkü onlar hesap gününe inanmadılar bizim ayetlerimizi yalanladılar biz onların bütün konuştuğunu yaptığını yazdık zappettik şimdi ey kafirler binlerce sene yandıktan sonra belki azabımız diner, belki Allah'ın gazabız diner diyerek ümitlenmeyin, beklemeyin ki binlerce sene sonra belki bir rahat nefes alırız zannetmeyin biz bundan sonra sizin ancak azabınızı artırırız işte cehennemde kafirlere Mevla'nın buyuracakları arasında en şiddetli bu sözü gelecek niye o zamana kadar belki azap hafifler ümit edecekler bu ayet gelince daha ümitleri kesilecek çünkü ancak azap artacak eksilmeyecek bunların başına gelen ne pişmiş tavuğun başına gelmiş. Ne pişmiş kellenin başına gelmiş. He? Bunların başına gelecek. Çünkü pişmiş tavun başına neden sonra geldi? Canı çıktıktan sonra geldi. Koyunun kellesine neden sonra geldi? Canı çıktıktan sonra geldi. Çünkü bu keseller ruhu canı çıkar. Ondan sonra kazana atarlar. Bunları Mevla canlı canlı atacak cehennem kazanına o kelleleri, o gerdanları. Öyle yakacak Allah Teala cehennemde akılları da başlarında dilleri de konuşarak hem yanıyorlar hem pişiyorlar hem kelleleri yüzleri böyle cehennemde kaynıyor bir yandan da konuşuyorlar estağidu billah inna allahe la'anel kafirine ve addelehum sa'ira halidine fiha لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا طعن الله وطعن رسولا Allah-u Teala kafirlere lanet etti onları rahmetinden uzak etti onlara kızdırılmış ateş hazırladı orada ebedi kalacaklar çıkmayacaklar ne bir dost ne bir yardımcı bulamayacaklar cehennem ateşinde yüzleri dönerken bak yüzleri döndürülürken ateşin içinde kelleleri kafaları kaynatılırken akılları başında dilleri dönerken diyecekler ki ne olaydı keşke biz Allah'a peygambere itaat etseydik iş işten geçtikten sonra siz kime itaat ettiniz? Kime uydunuz? Kimi dinlediniz? Allah'ın yolunu terk ettiniz? Diyecekler eshedu billah rakaalu <Sessizlik> inna ta'ala sadatena <Sessizlik> kubra ana va zallu رَبَّنَا عَدِّهِمْ بَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْفُمْ لَعَنَا كَب۪يرًا Ey Rabbimiz biz ağalarımıza, paşalarımıza uyduk. Onlar da bizi senin yolundan saptırdılar. Ya Rabbi hep beraber cehennemi boyladık. Şimdi sen onlara kat kat azabet çok büyük lanet et. Niye bizi senin yolundan ayırdılar? Mevla da bize kâle likullun do'ifun velâkillâ te'alemûn Size de kat kat azab edeceğim, onlara da kat kat azab edeceğim E bize niye azab ediyorsun? Niye uyuntu oldunuz? Niye uyuntu oldunuz? Niye benim düşmanlarımın peşine gittiniz? Niye onları dinlediniz, onlara itaat ettiniz? Aklınız mı yuhut? Peygamber yolladım size, kitap indirdim size Yolunu bulan buldu, siz niye kaybettiniz? Onun kimse ahirette mazur değildir. Ben duymadım, bilmedim diyemez. Bugün dünyada bütün haberler açıktan okunuyor, söyleniyor, duyuruluyor. Artık kimse cehaleti, mazeret yapamaz. Allah'ın Kur'an'ı okunuyor her yerde. Duyuruluyor. Bu sohbetleri ulaştırın. Bunu yayın, bunları bu haberlere ulaştırın. Bu haberler kulaklarına vurmayanlar zor yol bulur. Bu haberleri ancak duyanlar hidayet bulur. Nasıl ulaşacaksanız, ne yollan, ne imkanlan, bu millete ulaştıracaksanız bu haberleri duyurun. Mesulçünüz Allah Allah'ç. Bak ne ayetler okunuyor, ne haberler veriliyor. Fasda ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne emrolunuyorsan onu açık söyle. Sana yolladığım dini beyan ile, tebliğ eyle elçiliğini duyur başlarını ağrıtırcasına kulaklarını çınlatırcasına bas bas bağır emrolunduğunu duyur gizleme Ya Rabbi müşrikler bana eziyet ederler hakaret ederler ve ağrıdanil müşrikin müşriklerden iraz laflarına bakma eziyetlerini aldırma biraz sıkıntı çekersin biraz üzülürsün ama sonun ebedi rahatlıktır sen Allah'a ortak koşanları adam yerine koyma onlar hayvandan aşağı ''Ula enham belu mebal'' Kainat yaradan buyuruyor benim kitabımı inkâr eden hayvandan sapıktır bunun lafına bakılır mı? öküz oradan bağırdı Oo, kim dinler onu ya bir kervan yürür ya bağırsın orada öküz he benim kuralım inkâr edecek şeriatım inkâr edecek peygamberimin sünnetini inkâr edecek aynı öküz bağırsın orada dursun öküzün bağırmasından ben yolumdan durur muyum? durur ya öküz bağırdı be ne olacak? bana ne? kim bağırsa bağırsın, ister eşe kanırsın ister köpek af kursun sen Allah'ın yoldan ayrılma ama olunduğunu bağır duyur, Müşriklerden deniyor razı adam yerine koyma onlar bizim Allah'ımıza inanmayacak peygamberimizi saymayacak bizim Kur'an'ımızı kitabımızı efendim, tahkir edecek Alay edecek hiçsiz, atacak ayetlerimizi hükümsüz sayacak. Biz de onları adam sayacağız. Onları adam sayan da adam değil. Adam bir gelip dinleyen de adam değil. İnna <Sessizlik> kafi Ya Muhammed sallallahu aleyhi Seninle benim ayetlerimle alay eden, dalga geçenlere karşı biz sana kafir geldik. Allah buyuruyor yani yettik Mevla Habibine yetti bize de yeter eleyse allahu bi kâfin Allah kuluna yetmez mi buyuruyor ve ne billezîne mindûni Habibim seni Allah'tan gayrisiyle korkutuyorlar Rasulullah Efendimiz'e diyorlar ki bizim putlarımızın aleyhinde çok konuşuyorsun çarpılacaksın diyorlar Rasulullah Efendimiz'e gülüyor bu putlar beni çarpacak he Sineği üzerinden kaçıramayan he? Önüne konmuş pilavı yiyemeyen Aciz putlar Bunlarla beni korkutuyorsunuz Mevla ben sana yeterim Onların bütün putları seni çarpmaya seferber olsun Hiç şey yapamazlar Allahu ve nimel vekil Allah bana yeter o ne güzel vekildir Diyen adam Allah'ın gayrinden korkmaz İbrahim aleyhisselam gibi Cibril emin bile geldi sana yardım edeyim mi seni ateşten kurtarayım mı dedi ki ey Cibril sana işim düşmez dedi o zaman Rabbinden bir şey istemiyor musun hali. onun beni bilmesi bile yeter bana bir şey istemene gerek var dedi Allah da ona ateşini ne yaptı külistan yaptı Allah bana yeter diyen adam Allah'tan gayrinden medet beklemez İstihane etmez, yardım istemez İyyâke ne'abudu Ancak sana taparız Ve iyâke nesne'in Ancak senden yardım isteriz Ondan gayrinden korkmaz Ama bizim gibi Kendimi alayım hele Sizi bırakayım, benim gibi gallar Hem Allah bana yeter der Hem ondan bundan korkar Ama doğru diyen adam ne yapmaz Ancak Allah'tan korkuyor, kimseden korkmaz Habibim biz sana yettik Rabbimiz kâfidir, yani yeticidir, yeter, bize de kifayet eder inşallah. düşmanların şerine yeter, eziyetlerini defeder, şerlerini kırar. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ Beni bırakıp benimle beraber başka ilaha tapanlar, فَسَغْفَيَعْلَمُونَ yakından anlarlar, iş işten geçer. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem alay eden, onunla istihza eden, dalga geçen beş tane azılı kafir şanlı, şerefli, hatırlı, kıymetli Mekke müşriklerinden beş kimse hakkında bu âet-i kerime nazil oldu Hicr suresinin sonundan okuyorum bunlar Efendimizde çok alay ederlerdi sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan birincisi Meşhur sahabe Amr bin As radıyallahu anh'ın babası olur. Kimdir o? Asib-i Vail denen cavur Efendimizin baş düşmanıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin arkasına geçer, ağız burun bükerdi. Böyle kaş göz işareti yaparak peygambere hakaret eder sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu adam Bedir muharebesinden evvel Bedir Muharebesinde 70 gavurun nalları koptu Ebu Cehil de beraber Bedir Muharebesinden evvel bu 5 kavur Resulullah Efendimiz'i alay eden azılı kafirlerden 5'i aynı günde geberdi çeşitli bahanelerle birincisi Hamri İbni babası Asım Nivail kefereci, yağmurlu bir günde iki oğlu ile beraber binek üzerinde sefere çıktı Mekke'nin vadilerinden bir dağ arasında kondu, konakladı. Bineğinden yere ayağını basar basmaz bir şey soktu beni diye bağırmaya başladı. Sokuldum diye feryat etti. Ne soktu seni? Akrep yok, yılan yok. Baktılar, bir şey de bulamadılar. Bulsalarda ne işe yarar. Zaten zehir içine geçmiş. Ayağı şişti, şişti, şişti, kocaman oldu. Orada o vadide geberdi. Arada bul, kim soktu seni. Hey, hey, hey, hey Rabbim Rabbim istese şu kafirlerin hepsine bu gece bir akrep yollayabilir. Bir akrep bir işleri var tam uykuda tam uykudayken bir akrep bir işleri var ararsın da bulamazsın suçun surunu ararsın suç aletini ararsın bunu kim soktu ya ara mahkeme ver hey Allah ım. sana ne kadar kolaydır ya Rabbı lanem. İkincisi Efendim Harif İbni Kays İbni Atı ile bu, kefe, bu kafir Bu da aynı günde Birbirlerinden haberi yok Bu da aynı günde Tuzlu bir balık yedi Tuzlanmış bir balığı yiyince Mevla buna bir Hararet verdi O hararet ona su içiriyor Nasıl su içiriyor Su boğazından geçer geçmez kuruyor Yapışıyor onun için devamlı İçiyor içiyor içiyor, içiyor. Suya kanamadı, karnı çatladı, geberdi. Bu deveye vuran bir hastalıktır. Çöldeki deveye Allah böyle bir hastalık verir, su içme hastalığı. İçeri, içeri, içeri suya da kanmaz, çatlar ölür. Hala hazırda dünyada mevcut, devede olan bir hastalıktır. Cehennemdeki kafirlere de böyle hastalık verecek. Cehennemde zek yedirecek, zek yedirince ateşte biş dikenli zekkumu yiyince bir hararet musallat edecek öyle bir hararet verecek ki o hamimi içirecek azla hamim denen kızgın su dumanından adamın eti derisi dökülecek onu içmesi mümkün değil ama öyle bir hararet verecek ki bir şey boğazımdan geçsin develer ki ateş geçsin diye akı, akan bir şey arayacak boğazından onu içe içe içe efendim o su yakamayan deve gibi içip çatlayacak Matip azabı bitmeyecek yine devam. İşte bu adam da bir tuzlu balık yedi hararetten su içe içe içe Mevla hala karnını çatlattı Allah'a ne kadar kolay görüyor musun? bir adamı gebertmek için bir tuzlu balık işini bitir içmede görün, göreyim duramıyor üçüncüsü Esved bin i Muttalib İbnil Harif bu da hizmetçisiyle beraber aynı gün yola çıktı Beşi bir günde bir ağacın altına geldi dinlenmek için oturdu cibrili emin geldi saçını kafasını tuttu bunun ağaca doğru vurduruyor küt küt kafayı vurduruyor bu kafaya mukayyet olamıyor saygı olamıyor kölesine hizmetine bağırıyor şu kafamı tut diyor o da ona diyor ki sana senden başka bir şey yapan göremiyorum kimi tutacağım diyor Vuruyorsun kafanı duvara at ağaca diyor. Ben ne yapayım? Ya tutsana kafamı vuruyorlar diyor. Hadi bul tut. Cibril görükmüyor ki. Aleyhissalatu vesselam. Bedir Muharebesinde Sahabe-i İkram ne buyuruyor? Kavurun diyor kellesine İsabe daldıracağım kılıcımı diyor çektim kınından tam kelleye koyacağım arkadan diyor bir de baktım pat kellesi düştü önüme. Ben vurmadan düştü. Neden? Melekler benden evvel vuruyor diyor. Bedir muarebesine ama meleği gören yok. Kılıcı bir vuruyor, kelle düşüyor. Sahabeliğim diyor gibi ben. Kılıç benim elimde diyor, onun kafası önüme düştü. Onun için Ebu Cehil Melun'u Bedir'de kibri elden bırakmadı da sahabe-i kiram yenseydi onları üzülecekti meleklerin yendiğini duyunca sevinerek gitti Mekke devrinde Errahman suresi nazil oldu Resulullah Bey buyurdu ki bu sureyi müşriklerin topluluğunun arasına gidip kim okuyabilir o kadar sahabeden kimse kalkmadı da İbni Mesud hazretleri kalktı ben okuyacağım dedi sen zayıfsın dedi kısasın dedi sen dayanamazsın otur aşağı başkası kalksın bir daha ilan etti yine o kalktı üçüncü defa ilanda kimse kalkmayınca yine i̇bn Mesud kalktı. dedi hadi git oku dedi geldi Ebu Ceyl, oturuyor bütün kafirlerin yanında okudu es-sâhuillâ büşvillâ el okudu okudu febiyyâ ilâ eyrabbikuma tekrar tekrar o arada Ebu Ceyl'in kafası bozuldu ne rahatsız ediyorsun biri dedi ne okuyorsun bunları dedi bir tokat vurdu i̇bn Mesud'un kulağını koparttı öyle acıdı kulağı, içine çöktü acısı geldi Rasulullah yanına ağlıyor dedi İbni Mes'ud niye ağlıyorsun dedi Allah bir kulağa bir kelle söz verdi yani bu celin kellesini sana nasip edecek senin kulağın gitti onun kellesi gidecek dedi Bedir günü oldu bütün 70 kavur nalları dikti Efendimiz buyurdu ey İbni Mes'ud Allah'a sana bir vaadi var dedi git onu ara o da yararlıların arasında dolanırken baktı ki değil, bu buzun, Kavak gibi yatıyor ama canı çıkmamış Çünkü İbn Mesud'a nasip olacağı için Tam yanına geldi ta gibi devrilmiş Korktu ki bu herif tekin adam değil Bir de bakarsın kalkar ayağa başıma hiç açılır Kılıcın ucuyla biraz dürttü böyle Kesiyor ucundan biraz ki Canı acısın da kalkar mı kalkamaz mı anlaşılsın Baktı ki hiç hayat hissi kalmamış Harıl harıl kanakı olup gibi Daha yerinden kalkamaz Kılıçla dürtüyor kıkıyor. O zaman çıktı göğsüne oturdu Ebu Cehil yattığı yerden dedi ki Çok yüksek yere çıktın ha dedi Ebni <gülüyor> Mesud dedi Bu darbe bize nereden geldi ya Kılıç kafamıza iniyor vuranı görmüyoruz be dedi Ebni Mesud dedi ki Onlar melekleridir size vuruyorlardı Biz de görmüyoruz O zaman dedi ki Desene bizi siz yenmediniz melekler yendi bizi Kibra bak e, Melekler kime indi Onların hatırına indi paslı kılıçlı adamlar dedi şimdi kafamı keseceksin anladık ama bari benim kılıcımla kes dedi bir de derinden kes dedi ağzı açlıktan kokan adamlara bir kelle görsünler götürdü i̇bn Mesud Ebu Cehil'in kellesini kesti de taşımaktan aciz kaldı öyle bir kellesi vardı İplen zor çekti Efendimiz'in yanına getirdi kelleyi i̇bn Mesud çok zayıf idi radıyallahu anh nereye gitti o kelleler o Resulullah ile alay edenler, o din düşmanları Tarısı bugünkülerin başına Amin. Hepsi yolcu aynı yere gidiyor ya, Aynı yere gidiyor Can çekici yollar Mevla'nın orduları yine aynı hazır duruyor O melek orduları yaşıyor Ölmediler Ebu Ceyl, gel Bu adam Cibriyle'nin gelmiş kafasını Vurduruyor Ağaca Kölesinden yardım istiyor İt, O da ona bakıyor Gözünün önünde kafası vurula vurula Geberdi gitti Etti 3 Dördüncüleri Esvedibini Abdi Yahuz. Bu da Resulullah Efendimizin dayısının oğlu Kafir Dayı oğlu Baş düşman Alaycı Dalkacı sahabe-i gördükleri zaman ıslık çalarlar alkış tutarlar, dalga geçerler köz kaşışar yaparlar, müslümanlarla istiza derlerdi şimdi de aynı var sarıklı gördükleri zaman, sakallı gördükleri zaman çarşaflı gördükleri zaman aynı hareketleri yapanlar var Ebu Cehil dölleri aynı yaşıyorlar İslam düşmanları müslümanları görünce kıcık oluyorlar İslam kıyafetinden rahatsız oluyorlar beyefendiler ya. O da evinden çıktı aynı gün ha Üç tane gebeldi ya aynı gün Dördüncüsü evinden çıktı Evinden çıkınca ona bir semum riyeli isabet etti Rüzgar ona bir mikrop işletti bir hastalıkla beraber sipsiyah etti Şu rüzgar Allah'ın ordusudur Allah'ın en büyük ordularından biri nedir? rüzgardır rüzgar ordusunun hiç devri geçer mi su ordusunun dönemi biter mi bitmez istediği zaman sel yaptırsa ne yapar hepsini buhar bir rüzgarı kasırga fırtına çıkarsa amerikayı ne yapar gökdelenlerini havaya kaldırır şimdi bile kasırgadan kurtulamıyor amerika devamlı kasırga mevla tozunu ayarlıyor isterse bir kuvvetli rüzgar estirse bütün o gökdelenleri vilayete havaya kaldır. Rüzgar öyle mi? Baharın o çiçeklerden, çiçeklerin efendim tohumunu birbirine aşlayan nedir? Rüzgar. Mikropları taşıyan nedir? Rüzgar. Gedirle bir mikrop bileşiyor. Bir de bakın bütün millet yattı hastalıktan. Mevla'nın izniyle tabii. Mevla gönderiyor. Bir rüzgar geldi herife bir vurdu, adam kapkara oldu. Şu anda bu kafirlerin bir rüzgarlık canları var. Mevla bir öldürücü mikrop yollasa bir rüzgar estirse hepsini geberdi adam öyle karardı ki şey oldu evine döndü kapıyı çaldı karısı diyor kimsin e, kocanım ya diyor benim kocam böyle değildi diyor ya bu adam gibi açmıyor kapıyı kimse tanım tanımıyor kendi evinin kapısında o rüzgarı yedi o mikrobu yedi orada sipsiyah oldu kar artık de evine evine sok sokturmadı Mevla'ım e öyledir Allah Teala Celle Celaluhu, bir adamı öyle bir hale getirebilir ki karısı ondan nefret eder Allah bir adamı o kılığa sokar ki çoluğu çocuğu onun suratına bakmaz leş gibi atar Ebu Leheb ne oldu? Ebu Leheb'e Mevla bir hastalık verdi bir bulaşıcı hastalık Mekke'nin dışındaki bir harabede keberdiği vakitte en yakın çoluğu çocuğu bile ne yanına gitti ne cenazesini gördü niye bize de bulaşacak diye Mevla böyle yapar Beşincisi Velid ibn-i etti dört aynı günde bak Allah Celle Celle neler yapıyor Habibim biz sana kafi geldik seninle dalga geçenlerin işini bitirdik buyuruyor. Nasıl bitirdi? Böyle Beşincisi Velid ibn-i bu da kimdir? Ebu Cehil'in amcası ve Halid ibn Velid radıyallahu anh Allah'ın kılıcının babası bu da gavurun başı Küfrün önderiydi bu. Öyle ki bir gurur sahibi. On tane erkek evladı vardı. Çok da malı mülkü vardı. Mekke'nin kralıydı. Resulullah Efendimiz'e çok eziyet ederdi. Sahabe-i Kiram'dan çok alay ederdi. Sahabe-i Kiram böyle tabii elbiseleri yok, üstleri başları açık, yamalı, ağızları açtıktan kokar. Belleni doğrultamaz vaziyetteydiler. Bu onları gördüğü zaman yeryüzünün kralları geliyor. Kisra ve Kayser'in varisleri geliyor. Böyle dalga geçerdi. Ama Allah o sahabeleri, o fakirleri yeryüzünün hakim ettim etmedim. Kisra'nın, Kayser'in Rumin İmparatorluğunu, Acem İmparatorluğunu batırıp da o sahabeleri vali hakim etmedim. Hz. Ömer zamanında Kisra'da bitti. Kayser'de, Rasulullah'ın zamanında zaten kisra geberdi de İmparatoğlu, Hazreti Ömer zamanında bitti Kayser bitti, o zaman Amerikası Rusyasıydı, hepsi bitti hazineleri nereye geldi? İslam beytül malına geldi Rasulullah Efendimiz buyurdu ki Kisra'nın işi bitmiştir kayserin işi bitmiştir bundan sonra Acem İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu kurulmayacaktır hazineleri Allah yolunda infak olunacaktır buyurdu Efendimiz Ebu Bekri Sıddık göremedi Hz. Ömer zamanında hepsinin işi bitti O Ebu Hureyre 30 gün yiyecek bulamayan Rasulullah'ın mescidinde açlıktan bayılan Ebu Hureyre radıyallahu anh sonunda ne oldu vali oldu hakim oldu Ya Benim de hemde mübarek öyle tevazu oluydu ki vali olarak tayin edildiği yere gidengen bütün o memleketin uluları peygamberin sahabesi bize vali geliyor diye karşılamaya çıktıklarında sırtına odun küfesi alarak giriyor niçün kibir gelmesin diye Tarriku, tarriku, fakat Yol açın diyor vali geliyor size Kendiyle dalga geçiyor mübarek Böyle tevazulu insanlarydı. Allah'ın düşmanları onlarla Alay ederken onlar zaten Tevazu içindeydiler Ama ne zaman ki vali oldular dünyaya hakim oldular O zaman nefislerini kırmak için Küfe taşıdılar çuval taşıdılar Asla kurur etmediler Allah onları dünyada da kral etti Ahiretinde cennetinde padişahlar etti Yeter ki Allah'a itaat et Resulüne itaat et adet celle, celle aleyhi aleyhi ve sellem bu veli devni Bu melun gavur hakkında Kur'an-ı şanda çok ayetler inmiştir. Sebebi nüzul olmuştur. Müttesir suresinde ve sair sure süver de. Esbab-ı ismi çok geçiyor. Özellikle Müttesir suresinin şu ayetleri bundan bahsediyor. أستعد بالله بسم الله درني ومن خلقت غحيدا فجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر نؤثر إن هذا إلا قول البشر سوصلي سقر وما أدراك ما سقر Lan bu pekli ala teda Allah'a hulülül beşer. Aliha 17. Sadakallahul azim. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tek başıma yarattığımla beni baş başa bırak. O veli dibnimi gübreyle aramıza girme. Sen aradan çık onu bana bırak ben onu tek başına yarattım ben onu bir damla sudan yarattım ben onu yaradırken kimseden yardım almadım o şimdi adam oldu da beni mi beğenmiyor onu benle baş başa bırak aman yarabbim bir adam Allah ile baş başa kaldım. Allah ona ne yapar ben ona geniş mal verdim meclislerde hazır şahitlik yapacak evlatlar erkek evlatlar verdim on tane Dünya malını, servetini emrine döşedim. Niçin? Benim dinimi inkar etsin için. He yok öyle şey. Sonra da bir de ne istiyor? Ben onun malını, çocuğunu daha da artırmamı istiyor bekliyor. Hayır Allah buyuruyor. Bundan sonra ne malı ne çocuğu artmayacak. Bu ayet geldikten sonra onun malı eksilmeye başladı. Hiç daha artmadı. Çünkü o bizim ayetlerimize çok inatçıydı. Yakında onu Saud'a çıkartacağım. Saud neresidir? Cehennemde bir dağın adıdır. Yetmiş bin senede çıkılıyor, yetmiş bin senede iniliyor. Her adımında yanıyor, kül oluyor, ikinci adımda tekrar diriliyor. Azabı böyle devam edecek. Yetmiş bin sene çıkış, yetmiş bin sene iniş. Saud. Niçin o dağa çıkartacağım onu? Bir heyet geldi. Bu da Mekke'nin ağası, ulusu. Dediler ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyler okuyor, Allah'tan geldi diyor, Kur'an'dır diyor Bizim de buna inanasımız geliyor ama Sen bizim ulu'muzsun, büyüğümüzsün, aklı başında adamsın Biz sana soruyoruz, bunun okuduğu nedir? Bütün millet toplanıyor, bu da Baştan direktman bu yalandır, uydurmadır demiyor Niçin Birden inanmazlar belki bana diye Ne yapıyor? Mevla anlatıyor onun halini Aynen Kur'an-ı Kerim onun halini anlatıyor o düşündü diyor, evvela düşündü. Fakat yara takdir etti, ölçtü biçti ne diyeyim ne demeyim? Fekut ile, kahrolsun diyor Mevla. Bak beddua Allahu allah Teala, kahrolsun katl olsun gebersin, keyfe kat nasıl takdir etti diyor. Ümmekut ile sonra tekrar kahrolsun katl olsun gebersin, keyfe kat nasıl ölçtü biçti de Tüm menazar sonra baktı şöyle millete tüm abese sonra suratını eksitti ve besara suratını bürüştürdü Bürüştürdü böyle bir şeyler ne diyeyim acaba Sonra döndü arkasını kibirli kibirli giderken Ne dedi bütün millete Bunun okuduğu ancak eskilerden nakledilen aktarıla gelen bir büyüdür Kur'an'a böyle dedi O zaman bütün millet iman edecekken etmedi Hep onun lafına baktılar bu adam elledi, kavruldu. Ve dedi ki bu ancak beşer sözüdür. Bu insanın sözüdür bu. Allah sözü değil dedi. Öyle mi? Ben de onu sakara sokacağım. Habibim sakar nedir sana ne bildirdi? Sakar. Latub kıyam Mevla bu cehennemde bir yerin adıdır. adamda ne et bırakır, ne deri bırakır. Ne tamar bırakır, ne sinir bırakır. Bir şey bırakmaz. Öyle yakar. İçine işler. Onun üzerinde 19 zebani görevli var. Sakarda 19 zebani var. Bismillahirrahmanirrahim. 19 harfdir besmele okuyana her harfine Mevla Cellela bir zebaniden kurtarır. 19 zebaniden kurtul. Bunu duyan gavurlardan birisi çok kuvvetliydi. Ayağıyla derileri parçalar dedi ki ya 19 ise işimiz kolay dedi 10'unu ben haklarım 9'unu da bu kadar yavursunuz, siz haklarsınız de dedi 19'un hakkından geliriz <gülüyor> hesabı yanlış yaptı o 19 adama göre hesap yaptı belki tek başına 10 kişi yenecek kuvveti vardı ama ben 19 adam demedim 19 melek dedim meleğin hesabını yapamadı çünkü bir meleğe ne kadar kuvvet verdim, yedi kat yerin dibine kanadını soksa, köklere kaldırıp ters çevirebilir bir meleğin kuvveti. 19 zebaniden her birinin kuvveti hakkında tefsirlerde, hilazun şiddadun'' ayeti kerimesinde, Tahrim suresinde geçer. ''Şiddetlidirler, katıdırlar, kabadırlar, serttirler, öfkelidirler, yumuşamazlar, acımazlar.'' Bu hadin tefsirinde buyuruyor ki, yetmiş bin kişilik bir cemaatı tek başına cehenneme atıyor bir elle. Öyle bir güçlü melek, öyle bir büyük melek, 70 bin kişiyi bir ellen atar ve arkalarına da ateşten daha atıyor, peşlerine üzerlerine atıyor. Ateşten daha bir melek atıyor. Allah'ın böyle melekleri var. Siz duymadınız mı ya? Siz nerede yaşıyorsunuz? Bu televizyonların haberleri sizi mahvetti ya. Bu televizyon kanallarının yalanları, dolanları, uydurmalarını dinlemekten, ayet hadis duyunca şaşıracak hale geldiniz. Çünkü o kadar duymamış hale getirildiniz ki Hakikati duyunca böyle de olur mu? Olmaz olur mu ya? Bu sahtekarlılardan ele bir kurtulun Biraz tefsir, hadis, o fıkıh okuyun bakalım neler duyacaksınız? Kaldınız bu vampirlerin eline bunlar bunlar Kan emenlerden beter bunlar Milletin dini, imanı emdiler ya Ne ayet bıraklar ne hadis bıraklar, Her şeyi inkar ediyorlar Sakar bekliyor. Efendi kardeşlerim Sakar Velid ibn-i Mugire gibi gavurların yeridir. Senin orada ne işin var? Sakara kim girecek? Sakara kim girecek? Ben kimleri ayet-i kerimede beyan edilenleri söyleyeyim size de sizde de o huylardan biri varsa uzak durun Sakar'dan. Çünkü Allah'u Teala buyurur, ben cehennemi kafirler için hazırladım ama Müslümanlar da ona burnunu sokuyor ya cehennem için hazırlandı ama habibim senin ümmetin de oraya girmek istiyor diyor miraç gecesi şikâyet etti mevla ümmetimden bana şikayet etti ben müminleri cehenneme sokmak istemiyorum Allah buyurdu onlar zorla girmek istiyor ya istahidu billah kullu nefsim bima kezebet rahine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 وَلَمْ نَكُنُوا طَعِمُوا الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَى الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى اَتَانَا الْيَقِينَ Her nefis yaptığı amelle tutsaktır ancak sağ elinden defterini alanlar cennetlerde olacaklardır. Cennetle cehennem arasından perde açılarak kâfirlere günahkarlara soracaklardır. Ey cehennemde yananlar, sizi bu sakar denen cehenneme sokan neydi? Niye bu cennet dururken bu cehennemi boyladınız? Cevaplara dikkatinizi çekerim. Sakarda yananlar diyecekler ki biz namaz kılanlardan değildik. Namazsızlara duyurun Bir vakit namazı kasten terk edenlere duyurun Gidecekleri yer gaya kuyusudur Gidecekleri yer sakardır Secdesizler namazsızlar Abdestsizler kusulsüzler İşte yerleri Biz namaz kılanlardan değildik Fakir fukarayı yedirmezdik Allah'ın ayetleriyle Alay etmeye daldıranlarla Biz de dalardık Buraya dikkat edin bu televizyonların yaptığı bundan başka değildir. Bunu seyredenlerin de hali budur. Şimdi bu televizyon kanallarında Kur'an'ın dinin şerhatın aleyinde ne alaylar, ne dalgalar, sarığın, sakalın, cübbenin, çarçabın aleyinde ne, ne kampanyalar. Her gece ya, her gece kudurdular aylardır bunu gösteriyorlar. Aylardır bunları gösteriyorlar. Müslümanlarla alay, Allah'ın diniyle istişla başka bir işleri kalmadı bizim millet bunları seyrediyor mu etmiyor. seyrediyor bir şey değil meyle diyor. hem yani severek seyrediyor doğru gösterdiklerini savunuyor sen bu, bu müslümanım diyenler de hakiki müslümanlara düşman oluyor işte kim Allah'ın ayetlerine alay eder daldırırsa kim de onları severek seyrederse İnnekum izen misluhum aynı onlar gibisiniz Allah buyuruyor. Habibine dahi emrediyor. Hastamlar ve ida ra'etel Habibim bizim ayetlerimizle et daldıranları görürsen fe <gülüyor> onlardan yüz çevir yanlarında oturma. Hatta <gülüyor> laqudu başka bir konuya geçinceye kadar. O mevzu bitinceye kadar. وَإِمَّا de geç şeytan. Habibim sana bile şeytan unutturabilir, seni onlarla oturtturabilir. Ha kızım sana diyorum, ha kendim sen işit, Rasulüne buyuruyor, bize duyuruyor. فَلَا <Gülüyor> تَكْرُتْبَا <Gülüyor> دَذِكْ رَعْمَا الْقَوْمِ Sevgilim ben sana vaz ediyorum, Habibim benim bu vazımdan sonra sakın zalimlerle oturup kalkma, seni de yakar diyor. Ateş seni de yakar diyor ya, Habibine niçin bunu söylüyor? Biz nasıl bu din düşmanlarına meylederiz? Bunları nasıl seyrederiz? Programlarını efendim, izleriz, takip ederiz, bayıla bayıla. Ağzımızınla sular akak. Bu Müslümanım diyenler bunları seyrediyor. Bunların yönlendirmeleriyle batıl yollara yönleniyor. Ondan sonra hakiki Müslümanlara ateş düştü. Bunların düştüğü bela, uçurum varta budur, çukur budur. Rabbim ıslah etsin diyelim, hayırla hidaha etsin diyelim. Bu Velid ibn-i Muhire gavuru, Efendim Beşincisi bu Aynı gün Dört tanesi geberdiği gün Bu da beşinci olacak Çıktığı birisi bir ok yapıyor Mekke'de Okçu Okların ucunu bilebiliyor sivriliyor diyor ok imal ediyor Bu da geldi o ok yapanın yanında durdu Onun Ameline işine bakıyor Bakarken bunun bir ok bunun elinden fırlayarak bunun elbisesine takıldı bu öyle kibirli bir adamdı ki hayatta yere eğilmez milletin baktığı yerde eğilmek çünkü böyle tavus gibi kabarmış herif böyle eğilemiyor hayatta eğilmiyor şimdi ben nasıl eğileceğim de eteğimden oku alacağım düşündü ki şimdi eğilirsem ayıp olur da ne yapayım En entaresinin böyle elinin ucuyla yukarı doğru kaldırdı ki Oku yukarıdan doğru çıkartsın, eteğini eğilmesin de, eteğini böyle yukarı çekeyim. Dergene, o ok aldı boğazından, boyundan buradan tamarından, hır başladı kanatma. O da orada velidir mi bu O oktan aldığı boyundan isabetle, kendi ok eliyle, eteğinden kaldırdığı okuyla ile, mevla adama istese kendi silahıyla vurdurmuyor? O da öyle geberdi gitti, peşi birli oldu, hepsi bir günde bitti. Mevlabül Habibim biz sellalı edenlere kafi gel. Ya Rabbi, bugün de o Peygamberin ümmetleriyiz. Ne kadar da acil isek, zayıf isek, ne kadar da hatalı, günahkar isek, yine de Habibine inananlardanız. Ya Rabbi, sünnetine elden geldiği kadar uyanlardanız. Ya Rabbi, görünüşümüzü, göstericimizi peygamberine benzetmeye çalışanlardanız. Ya Rabbi bizim dinimizle Habibinin sünnetiyle Bugün de alay edenler çok türedi Ya Rabbi bunların da şerrine Sen dilediğin şekilde kafi gel Ya Rabbel Alemin Bunların da işini bitir Ya Rabbel Alemin Bunların da sesini kes Ya Rabbel Alemin Müslümanların aleyhinde Daha bir program yaptırtma Ya Rabbel Alemin Her şeye kadirsin Ya Erhamen Rahimin <gülüyor> Ayetlerin sonunu bitiriyorum Ve lekad nâlemû Andolsun gelbette muhakkak biz biliyoruz ki Enneke ya Muhammed Muhakkak ki sen sallallahu aleyke ve sellem bima Onların sözlerinden senin gönlün darlanıyor Köğsün daralıyor Hakikaten darlanmamak mümkün müdür? Efendi kardeşlerim Bunların konuştuğu laflardan kalbi daralmayan Müslüman değil Bunların İslam'a saldırmalarından üzülmeyen de iman yok mümkün değil müslüman üzülüyor tarlanıyor kendilerine göre de aydın din adamları bulmuşlar kendilerine göre tencere yuvallandı kabağını buldu adamın adını da aydın din adamı takmışlar zındık profesörün zındık azamdır o en büyük o zındık evet daha ondan büyük zındık çıkmadı yani ben bu yakın tarihte doğdum büyüdüm görmedim Böyle sapık adam olur mu ya? Gitmiş deniz diye konferans verecek, millet dinleme hat olmuş, tolanlar ondan beter dinsiz tonsuz. Efendim, millet dinini öğrenecek mi? Sahtekar hocalardan bıkmışlar, bu aydın adamı dinleyecekler. Gitmişler bunu dinleme, bu da onlara ne diyor? Diyor ki, efendim diyor, namaz diyor, beş vakit namaz kılmak idealdir diyor yani ideal. Beş vakit kılmak neymiş? Ideal ne demek yani normal? ama diyor 5 vakit kıl, kılmak şart değil 2 rekat kıl 3 rekat kıl ne kılarsan Allah bereket versin yani diyor böyle bir şart yok ondan sonra diyor mesela namaz sureleri namaz sureleri okumak bellemek böyle bir şart yok diyor namaz suresini bilsen bilmesen fark etmez Türkçe oku diyor Türkçe oku diyor efendim istediğini oku diyor kılmasan da olur diyor Palefatvalar uyduruyor. Ondan sonra ne diyor? Sakal diyor sünnet değil, Arap adedidir diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Halbuki sakal Arap adeti değil. Sakal erkek adeti, erkeklik alametidir. Çünkü Adem babamızdan beri bütün enbiya, evliya sakallıdır ve sakallı gelmiş. Ondan sonra ne diyor? Sarık diye, takke diye dinde bir şey yok. Peygamber de sarık sarmadı, namazda sarık diye bir şey dinde yok diyor. Halbuki sarık, Resulullah Efendimiz'in tacımızdır buyurduğu ve iki rekat namazı dahi sarıksız kıldığı vakı değil. Resulullah Efendimiz sarıksız dururdu. Bazı kere başında takke taktığı da olurdu. Baş açık gezmezdi. Ancak takkeyle otururdu, konuşurdu sıcakta yalnız sarıksız namaz kıldır vakitin namazı mutlaka sarıkla kılardı bazıları oturmalarında meclislerinde takke ile de otururdu sallallahu aleyhi ve sellem ve buyurdu sarık bizim tacımızdır ve buyurdu farkuma beynela ve beynel müşrikin el amai bizimle Allah'a ortak koşanların arasını ayıran nedir? takkelerimizin üzerindeki sarıklarımızdır Çirmizi hadisi, Ebu Davud hadisi herif hadisi kabul etmiyor ki, bütün hadisleri inkar ediyor. Peki ayeti de Ali İmran suresi 125. ayetin tefsirine bakın. Ne buyur, billah, buyuruyor? Müsevvimin Mevla buyurur, Rabbiniz size sarıklı, nişanlı, alametli 3000 bin melek gönderir sonra 5000'e çıktı Bedir muharebesinde bana yardıma gelen melekler sarıklıydı buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu, din, bu herif ne diyor bu zındık bu da diyor ki sarı diyor Ebu Cehil de takmış diyor onun için diyor sarık diyor Ebu Cehil kıyafetidir ve bunun üzerine bütün medya kasteler ''Vay sahtekahlar, sofiler, softalar, bize sarığı yutturacaktınız, sarığı mudava ediyorsun.'' ''Meğer sarık Ebu Cehil'in kıyafetiymiş.'' diyerek hücuma geçtiler. Bunun fetvasıyla. Halbuki sarık melek kıyafetidir. Bu adam ne yapıyor? Melek kıyafetine Ebu kıyafet ediyor Peki sarık bütün peygamberlerin kıyafetidir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Bekara Suresi rakamını tam veremesem de ikinci cüz felan mahfaza eden bir evvelki sayfenin son ayetinde Beni İsrail'e verilen tabutu bahseder Burası estağidhu ve mimma telg'terake al ve al bir tabut geliyordu eski ümmete yardıma tehmilü'l-melaike o sandık o sandığı melekler taşıyor önde gidiyor melekler görünmüyor o sandığın içinde ne vardı Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ın emanetleri vardı diyor Kur'an söylüyor tefsirler ne diyor bu mukaddes emanetler nelerden ibarettir Musa Aleyhisselam'ın asasıyla Harun Aleyhisselam'ın imamesi yani sarığı bütün peygamberler sarıklıydı şimdi efendim kardeşlerim çok uzun konuşmaya burada şu saatten sonra vaktim tahammül etmez ama çok önemli bir mesele var Nedir o? Ebu Cehil sarık takmış mıydı? Takmış olabilir Ebu Cehil sakallı mıydı? Sakallıydı Firavun da sakallıydı Şimdi o zaman Diyebilir miyiz ki madem onlar sakallıydı biz sakalı keçelim Veya onlar sarık mıydı biz sarık sarmayalım Diyemeyiz Niye diyemeyiz? Çünkü Ebu Cehil'in sardığı sarık Müşrik alameti değildi İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi Ebu Cehil kimin oğludur? İsmail Aleyhisselam'ın oğullarındandır çünkü Arap kavmi İsmail oğludur dolayısıyla Ebu Cehil'ler tavaf yapar mıydı? yapardı nasıl yapardılar Kabe'nin etrafında anadan üryan çırıl çıplak, tal yaprak e niye siz, siz soyunuyorsunuz? derlerdi ki biz bu elbiselerle günah işledik şimdi bunlarla tavaf yaparsak Allah kabul etmez soyunurlardı, kar erkek, çırıl çıplak tavafa girerlerdi tavaf İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış ama çıplaklığı bunlar uydurmuş haç, Ebu Cehil ve müşrikler haç yapar mıydı? yapardı ama ne yapmışlar değiştirmişler dışarıdan gelen Yemen'den Şam'dan gelen o zaman Kabe'ye tazimen haça gelenler Arafat'a vakfaya çıkardı Mekke müşrikleri ne de biz Mekke ehliyiz milletle kendimizi bir tutamayız Müzdelife'den inerlerdi vakfeyi Müzdelife'de yaparlar bunlar hakkında hep ayetler var demek ki e, müşrikler haç yapardı biz yapmayalım Sai, Safa ile Merve arasındaki gidiş geliş Müşrikler yapmıyor muydu? Yapıyordu E biz yapmayacak mıyız? Hatta İslam yeni geldiğinde sahabe dediler Ya Resulallah bunlar sahi ediyordu biz de sahi miyiz? Edeceğiz buyurdu. Niçin? O ta Hacer validemizden sahi kalmıştır Ama onlar ne yapıyordu? Safa'nın üstüne bir put dikmişler İsa'la Nail'e isminde bir erkek bir kadın Kabe'de zina etmişler Kabe'de zina edince taş olmuşlar put olmuşlar. İbret olsun diye Safa ile Merve'ye konmuşlar. Sonra halk bunu unutunca onları da ilahımız diye öbür putlarla beraber tapmaya Safa ile Merve'ye varınca üzerlerine el sürmeye başlamışlar idi. İslam geldi putlar kırıldı ama sahi devam ediyor. Demek ki Ebu Ceylin sarığı vardıysa İslam nişanı olarak takmıyordu. Adet ve gelenek olarak takıyordu ama Resulullah Efendimiz geldi ne buyurdu bu sarık İbrahim Aleyhisselam'dan bütün peygamberlerden kalma bizim tacımızdır buna devam edelim ama nasıl temiz olsun yedi arşun olsun ölçüsü şöyle olsun arkadan sarksın veya sarkması bunun şekilleri var sakal e sakala ne koydu hudut koydu bir tutamdan fazla olmasın bir tutamdan kısa olmasın buralar alınsın buralar alınsın taransın çok iyi bakım yapılsın saç saçı olana ortadan ayrılsın İslam hep geldi bunlara ne koydu ölçüler koydu hudutlar koydu sallallahu aleyhi ve sellem e şimdi bugün Yahudiler sünnet oluyor Yahudiler sünnet oluyor Hristiyanlar olmuyor peki o zaman diyelim ki biz sünnet olmayalım niye? Yahudiler de sünnet oluyor e bu denir mi şimdi denmez niye? sünnet bize neredendir? el minel fıtratı on şey fıtrattandır bu fıtratı takhid risalesinde çok önemli ilimler yazdı bu on şey İbrahim aslamın dinidir Efendim sünnet olmak, 80 yaşında baltayla sünnet oldu mübarek Di Diğer enbiya sünnetli doğdu, İbrahim Aleyhisselam imtihan oldu e 80 yaşında, bu sünnet oradan kaldı Onun değil, e, Yahudiler bugün onu tatbik ediyorsa Demek ki oradan kalma olarak tatbik ediyor Hristiyanlar ne yapmış, dinlerini bozmuş yoksa onların dininde de var Bugün Yahudilik ve Hristiyanlıkta bile Ne var? Esas peygamberlerin dininden bazı kalıntılar var Yahudiler takya takmıyor mu? hala bugün takke takıyor ama Resulullah ne vurdu biz üzerine sarık saralım Sallallahu ve bugün icabında diyebilirsiniz ki Hindistan'da sihler var sihler sarık sarıyor bugün ama sizden aa İhsan efendi hocamız rahmetli anlatırdı bir gittik Hindistan'a serhende İmam-ı baktık bütün her taraf sarıklı heriflere selam vermemiz geliyor fakat inat yapıyorlar peki onlar sarık sarıyor biz sarığı çıkaracak mıyız? hayır çıkartmayacağız niye? bizim sarık İslam canımız onlar niye sarık soruyor? onlar da adet diye eskiden yine Müslümanlardan kalma sarık hepsinin babası atası Müslüman fakat sonradan ineğe tapar hale gelmişler bu durumda o sarık onlara ne kalmış? örf olarak, kıyafet olarak kalmış ama bizim taktığımız sarık nedir? ibadet olarak, sünnet olarak takılandır farkı burada eğer ibadet ve sünnet niyeti yoksa, o da bir bez parçası, hiçbir önemi yok ama Resulullah'a uymak niyetiyle ve Allah'ın dinini yaşamak niyetli olursa, çok önemi var değil? kafirin sakalı, tüyden ileri geçmez ama bir müminin sakalı dinin, İslam'ın nişanı, bayrağıdır onun için bu adam ne demek istiyor? şimdi burada, bu Risale'de inşallah sizler rica ediyorum 124. sayfeden itibaren bu cevapları ben bu herif konuşmadan vermiştim reddiyeleri yazmıştım sonradan bu konuştu bilmiyorum o mu benden sonra konuştu ama ben ondan evvel yazdığımı biliyorum ne yazdık burada Sak, efendim sakal sünnet değil Arap adeti olduğuna reddiye 124 bazı kafirler sakal bırakıyor onlara uymamak üzere biz sakalı kere, kesmeli miyiz 128 bu 124'ten ileri çok büyük reddiye ve cevaplar vardır. Bunları hepinizin okumasını Allah rızası için rica ediyorum. Çünkü siz şuurlanın, bilinçlenin ki böyle bir sapık iddiaya karşı bilgili ve bilinçli cevap verebilin inşallah. Ve bu sapıkların da iddialarını çürütün, çürütün. Bak dün gece Küçükköy'de bant getirdiler, misyonerler nasıl çalışıyor? Herkesin evine bant İsa'yı tanıyor musunuz tabi onlar İsa'yı tanımıyor Allah'ın oğludur diye milleti kafir edecek Ankara'ya gittim broşürler gelmiş Türkiye'ye kadın diyor ki evime adresime ismime mektup geldi İncil istiyor musunuz bedava gönderiliyor Türkiye'de misyonerler nasıl çalışıyor ve bütün dünyada bütün kitapları bedava dağıtıyorlar Bantları bedava dağıtıyorlar niçin yeter ki bir kişi yavur olsun için E siz müslümansınız sizin gözünüzün önünde sizin milletiniz şeriatı sünneti toptan inkar edecek duruma getiriliyor ya. Niye uyanmıyorsunuz? İnşallah Allah razı olsun bak her yerini okumayı istedim sizden ama burayı okumayı şart koşayım size. 124'ten 128'e kadar güzel reddiyeler ve cevaplarla bu adamın fikri çürütülmüştür. Kesinlikle batıldır. İnşallah siz de bu cevapları verin. Gerçi siz bunlardan etkilenmiyorsunuz ama çevrenizde etkilenenler var. Onlara cevap vermeniz lazım. Bir tane daha çıktı, bir tutam sakalı var. Erzurum'dan böyle adam nasıl çıktı? Erzurum Erzurum olalı böyle sapık görmemiştir. Erzurum çok mübarek bir beldedir. Ulema evliya diyardır ama böyle bir adam yetiştirdiği için Erzurumdular bu hesabı temizlemeleri lazım. Bir tutam sakalı var böyle. İşte onun için ne sakal adamı müslüman eder, ne sarık adamı müslüman eder. Evvela iman, bir adamın imanı varsa, sakalı sarığı Allah'ın peygamberine itibarsa, değeri var. Bir adamın imanı itikadı bozuksa, onun ne sarığına hüküm var, ne sakalına itibar var. Bir dudam sakaldan çıkmış ne diyor? Ey gericiler diyor, niye şerad istiyorsunuz diyor. Ne arıyorsunuz, belanızı mı arıyorsunuz diyor. Bundan âlâ memleket mi olur diyor. Şeriat isteyenlere de gerici diyor, resmen Sakalı olsa ne olur, sarı olsa ne olur İşte bunlar şeytanı sollayan alim kıyafetindeki insanlardır Mevla buyuruyor, sen Habibim bunların sözünden gönlün tarlanıyor Biz de taralıyoruz Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ahir zamanda İslam'ın ismi kalacak Kur'an'ın resmi kalacak Evet Cami'ler cemaatla dolacak kalpleri hidayetten boş olacak. Bir camide bin kişi namaz kılacak birininki kabul olmayacak. Ezanlar okunacak, kâmetler gelecek, cami dolacak, bir tane imanlı bulunmayacak. Allah göstermez. O zaman da geliyor yani. Şer omentuzillü sema ümeydin. O gün göklerin gölgelediği yaşayan insanların en şerlisi hulümaum, alimler ve hoca hoca geçinenler. مِنُوْتَغْرُجُ الْفِتْنَةُوَ taud Fitne onlardan çıkacak, onlara dönecek. İşte bu fitneleri çıkarıyorlar, bu dinsizlerin ekmeğine yağ sürüyorlar, gerçek Müslümanları üzmek için böyle din düşmanlığı yapıyorlar. Ne yapalım şimdi darlanıyorsak? فَسَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ رَكُمْ مِنَ السَّاجِدِي Ya Muhammed darlanıyorsun biliyoruz sallallahu aleyhi Rabbinin hamdiyle tesbih eyle. Sabah akşam Subhanallah ve bihamdiye devam eyle Çünkü Subhanallah demek Rabbimin ortağı yok demek Şirkten tenzih demek Bunlar ne kadar elfaz küfür sarf ediyorlar dinin aleyhinde Subhanallah ve bir hamdiyi temizliyor elhamdülillah Sabah akşam güneş doğmadan batmadan Okunacaklar da var Subhanallah ve hamdi Sübhanallahü'yle azim Estağfurullahü tühle tesbiye devam edin kalbinizin darlığı geçecek Ve kum mine s secde edenlerden ol Habibim benim sana, senin bana, en yakın yer secde mahallidir, kulun Rabbi'nin en yakın yeri secdedir. Orada dua adı olmayacaksın Onun için 14 secdeler yapıyoruz. Her cuma sabah faatteki mescitte 3-4 haftadır İslam'ın Müslümanların nusreti için yapıyoruz. Ve dualarımızın kabulünde görüyoruz. Geçen cuma yaptığımızda bir hanım kardeşimize tarikat dersi yaparken zuhuratta gösterildi ki Rasulullah secdeleri yaptırıyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü Allah'ın Rasulü ümmetine şahittir Ümmet darlanmıştır Rasulullah'ın himmeti yetişecektir inşallah Bu on dört secdeler boşuna yapılmıyor Her hafta değişik bir niyetle yapıyoruz Bu cuma son Ondan sonra gidiyoruz biz Bu cuma sabahı yapacağımız on dört secdeye niyet ettik inşallah Bu Dini eğitimin engellenmemesi niyetiyle yapacağız inşallah. Çünkü bütün Müslümanların tedirgin olduğu, endişelendiği bir durumdur. Sekiz seneye çıkaralım, imam hatipleri kapatalım, Kur'an kurslarını kapatalım. Sizin buna gücünüz yetmez. Niye yetmez? Çünkü neden yetmez? Mevla Teala diyor. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا Kur'an'ı biz indirdik, bekçisi biziz Allah buyuruyor. Allah'ın korumaya aldığı bir şeyi sen zayi etmeye kalkarsan sen zayi olacaksın. Başka çaren yok. Bir defa 8 sene diyeyim, 18 seneye çıkartsanız yine Kur'an kapanmaz. Yine bu millet Kur'an evladı yetiştirir. Yetiştirir. Kur'an'ı yasak ettiğiniz zamanlarda en çok hafızlar yetişti. Elifba'yı yasak ettiğiniz zamanlarda ne alimler yetişti. He? Bir de onları gösteriyorlar. Ağlı oh, dursun efendim. Efendim Süleyman Tunahan Süleyman efendi. Efendim Gönelli Mehmet efendi. Ruhları şad olsun. Kabirleri nur olsun. Onlar Kur'an'ı öyle başlattılar. Tüm gece onları gösteriyorlar şerefsizler. Bunlar başlattı bu işi diyorlar. Bunlar başlattı. Evet onlar mı? Nasıl başlattı? Ali Haydar efendiler. He? Kemilerde, sandallarda, ambarlarda elif demek yasak olduğu zamanlarda. Binlerce hafızları yetiştirdiler elhamdülillah. Ya. Ama fedakarlık ettiler, Allah için eziyetler çektiler, canlarını, mallarını feda ettiler, yemediler talebeyi yedirdiler. Böyle çilelerle bugün İslamiyet bu ilerlemeyi kaydetti elhamdülillah. Ama bugün Müslümanlar hazırı muhafaza etmekten aciz durumda kaldılar. Hazırı, o mübareklerin mirasını bile muhafaza edemiyoruz o mübarekler ne zor zamanlarda işi bu duruma getirdi biz bugün devraldığımız şu dönemde en rahat zamanda ödümüz kopuyor Allah demeye şerahat deme Kur'an deme niye korkuyor? efendim kardeşlerim Mevla istese düşmanın elinde dostunu yetiştirir mesela Musa aleyhisselam gibi bir ülü lazım peygamberi kimin elinde yetiştirdi firavunun firavunun kucağında büyüdü 30 yaşına kadar bunun kıssası uzun, ben size anlatmışım. Kucağında firavunun çocuğu olmuyordu, zaten kısırdı. Asiye validemiz hanımı imanlıydı, çok kıymetliydi. Firavun onunla birleşiyorum zannediyordu, birleşemiyordu. Mevla bir cin, cin gönderiyordu ona, Asiye validemiz kılığında onunla birleşiyordu. Asiye validemize hiç dokunamıyordu bile. Sonra, Musa aleyhisselam dereden geldi biliyorsunuz. Annesine Mevla vahiyetti, i̇şte, sandığa koy onu, kapat yolla çünkü erkek çocuklar kesiliyordu. Yakalanırsa kesilir, değlegesinden atırmaya gönder. Ya bu çocuk ırmakta nereye gidecek? Gidecek. Kime gidecek? Senin ve benim düşmanım onu alacak. Mevla buyurur ki Musa hacım annesine. Sen bunu sandığa koy, ırmağa at, yolla. Ya Rabbi bu çocuğum yeni doğmuş bu bebek ırmakta nereye gidecek? Düşmanının kucağına gidecek. Sana ne gidecek diyor ya. Gide Gide Gide Firavun derenin kenarında Efendim cariyeleri bir sandık getirdiler Açtılar Bir Çocuk parmağını emiyor Musa Aleyhisselam Asiye Valdemiz hemen Çünkü erkek çocukları öldürüyor 70 bin çocuk kesti O Musa Aleyhisselamı yani öldürtmek için 70 bin çocuk kesti onu yakalayacak mevlada onu gönderdi onun kucağına Hanımı dedi ki sakın öldürmeyin dedi biz bunu evlatlık ederiz zaten bizim çocuğumuz yok dedi Firavun da üzülüyor zaten çocuğu yok diye Tamam tamam dedi bunu öldürmeyeceğiz dedi bu senin evladın olsun dedi Efendim Musa ama evlatlık edindiler Firavun kucağında büyütüyor Musa Aleyhisselam da ara sıra böyle ona destekli bir tokat atıyor Firavun'a bir kere dedi ki Hanım dedi bu dedi çocuğa benzemiyor dedi bu böyle kasıtlı kasıtlı vuruyor bana dedi o dedi bir adam dedi bu kadar çocuğa da dedi, kasıt yüklüyorsun dedi bunun neden haberi var bilmiyorum dedi ben bunda bir şey ah hissediyorum istersen dedi bunu bir imtihan edeyim deneyeceğim dedi ya O musallisam aslında aklı başında vuruyor fakat tabi o onu bir denemeye kalktı bir ateş parçası bir de altın parçası bakalım hangisini ele uzanacak bir ahmak kafası olan. belki çocuk da olsa altına el atabilir yani illa ateşe mi el atacak bir denedi, Musa Aleyhisselam da elini altına götürecekken ile evin geldi hemen elini ateşe çevittirdi hemen ateşi aldı Musa Aleyhisselam çocukken ateş parçasını ağzına koydu yani ne demek için ben o kadar çocuğum ki yani ateşin yaktığını bile anlamıyorum demek için ateşte de dilini yaktı Musa Aleyhisselamın dili peltekti peygamber oluncaya kadar peltek konuşuyordu sonra Rabbim peltekliğini giderdi 30 yaşına kadar firavunun sarayında büyüdü en yakın misali nedir? Dudayev'dir Dudayev belki de sağdır Allah bilir ölmüşse şehittir Belki de sağdır çıkabilir Ama Dudayev nerede yetişti? Rus ordusunda yetişti dikkatinizi çekin Rus generaliydi Bana attı Çeçenistan'da maşallah başı çekti 2 milyon, iki yüz milyona galip geldi, bir sene evvel destan yazıldı. Neden? İslam'ı yaşadıklarından Allah'ın yardımı geldi. Demek ki kimse düşünmesin ki, Kur'an kurslarını kapatırız, imam hatipleri kapatırız, Müslümanlara okutmayız, öğretmeyiz. E ee, böylece Mevla bütün kararları bozabilir. Çünkü Mevla hala buyuruyor ki Vallahu Allahummi verai muhit'' Allah onları çepeçevre kuşatmıştır yani bunların alacakları kararı kalplerine gelmeden Mevla biliyor ezelde yazmış onun için ezelden de onun karşılığı da kurmuş ve hazırlamış onun için kimse zannetmesin ki ben Allah'ı geçerim ben Allah'tan kaçarım ben Allah'ın hükmünü bozarım Allah bir hüküm verdi mi La muakkıbel hükmü Hükmünü reddedecek yok, geri çevirecek yok, bozacak yok, tehir edecek bile yok, geciktirme bile kimse yapamaz. Hüküm verilmiş. Yazı ezelde yazılmış. Biz yalnız ne yapıyoruz? Şimdi gereken gayreti göstermekle memur bulunuyoruz. Efendim kardeşlerim, şimdi daha uzatmayalım. Bir iki husus duyuracağım. Bu fakirin sohbetleriyle ilgili bizim hakkımızda da toplantılar yaptılar. Yakın zamanlarda. ihtiralar, kampanyalar, teftişler, raporlar ne oldu? İrticanın başını buldular. İrticanın başı bu. Peki, şimdi ne yapalım? E biz bunun vaazlarını engelledelim, iptal edelim, konuşturmayalım, şudur budur. Bunun üzerine kendi aralarında karar aldılar. Dediler ki bunun arkasında kalabalık cemaat var. Gittiği yere binlerce adam gider. Onun için halkı karşımıza alamayız. Bırakın herif konuşsun bana böyle raporlar geldi fakat bu beni üzdü neden üzdü bu şuayb aleyhisselamın efendim ümmetinin haline döndü şuayb aleyhisselamın inkar eden kavmi ona dediler ki ey şuayb sen bizim nazarımızda kıymetli bir adam değilsin Bakma, Allah'ın Peygamberine ne diyorlar? Sen aziz, yani aşılamaz bir engel değilsin bizim için. Eğer ki senin arkan sağlam olmasa, sana inanan kavmin kabiliyen olmasa, seni taşlan öldürürdük dediler. Şimdi bunlar aynı. Cemaatten korkuyorlar. şuayb Ali da cevaben buyuruyor ki: Karlen ya kavmi erahbti azdu aleikum Allah Ey benim kavmim inkarcı ümmetim. Siz benim inanan kavmimi, cemaatimi, akrabamı, Allah'tan daha mı ulu görüyorsunuz? وَالتَّغَزْبُمُوا وَرَاقُمْ ظِهْر۪يّٰ Allah'a sırtınızın arkasına atıyorsunuz, hiç hesaba katmıyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz da benim cemaatimden mi korkuyorsunuz? اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيدٌ Benim Rabbim sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Sen yapmadan, ananın karnına düşmeden senin yapacağını bozmuş bile Mevla. Ama şimdi bugün bunlar zannediyorlar ki bizde öyle bir cemaat var bizim dediğimizi yapar, gittiğimiz yere gider. Yok, bizde bir cemaat var. Köpük, köpük. Üf, gider. Hocayı alır götürürler. Cemaatta iyi yaptı. Çok aşırı gidiyordu derler. Tamam iş gider. Yani bizim cemaat bunların zannettiği gibi bize bağlı bir cemaat değil. İnşallah öyle olur ama efendiler kardeşlerim onun için cemaatten söz alıyoruz. Sohbetlere devam edeceksiniz inşallah. Çünkü siz siz ya e cemaatin devamı ve cemaatin artması neye sebep oluyor? Bak. Bazı din düşmanlarının yapmak istediklerini engelliyor. Adam ne diyor? Eğer şurada 3-5 kişi olsa sana kış der, bana host der, işi bitirir. Ama cemaat kalabalık olunca ce halkı karşımıza alamayız. Demek ki bu halk İslam'ı isterse engel kalmıyor. Bütün mesele dönüyor halkın şuurlanması Halk İslam'ı isteyecek İnşallah sohbetlerin devamını isteyecek O zaman Rabbim devam sabah verecek inşallah Ne zamana kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? He? İşte ayeti kerime Onunla bitecek Hicr Suresi, deminden beri okuduğum ayetlerin devamında <gülüyor> Ne zamana kadar ibadet et, ne zamana kadar dine davet et, ne zamana kadar cihad et, ölüm sana gelinceye kadar. Yani ölüm gelecek mi? Bu yolda gelsin bulsun inşallah. <gülüyor> Müslüman bu şekilde şuurlu olacak ve bu cemaati artıracağız. Efendi kardeşlerim, bu cemaatlerin artması yüzündendir ki... Avrupa dahi tedirgindir Bak bizim çarşambanın sokaklarında Ellerinde böyle fotoğraf makineleri turistler dolaşıyor Taracık sokaklardan geçerken bakıyorum 5-6 kişilik bir grup Bunlar ne arıyor burada? Diyorlar ki antika eski eser arıyor Halbuki onlar Osmanlı'dan kalma antika adam arıyor Sarıklı çarçaflılar nereli oraya geliyor ve bunların resimleri çekiliyor ve bu cemaatlerin bile resimleri taa Avrupa'da gösteriliyor. Bak Almanya'da külliye gösteriliyor televizyonda ve bu raporlar tutuluyor bu yüzdendir ki Avrupa Birliği'ne bile giremiyoruz. Görüyorsunuz ne kadar üzgünüz değil mi? Şu cemaatlerin yüzünden Avrupa Birliği'ne bile kabul olunmayacak duruma düştü. Niçin? Türkiye'de etüt yapıldı, araştırma yapıldı, İslam ilerliyor. Bundan dolayı adamlar da bizi alamıyor. Diyorlar biz Hristiyan birliyiz. siz Müslümansınız. Bunlar diyorlar ki biz iki cami arasında beynamazız, biz fark etmeyiz, biz alın. Onlar diyorlar ki ya biz cehenneme gidiyoruz, sizin ne işiniz var? Ne işiniz var diyorlar cehennemde? He? Ya Müslümanlar, siz bu cemaatleri küçümsemeyin. Allah için bir araya gelmeyi önemseyin. Buna çok değer verin Ve televizyon başında dinlemekle yetinmeyin Çünkü televizyon başında dinlenenden bir bilinç bir şuur alırsınız O zaruret içindir Amma velakin lakin gelebilen ayağı tutan yürüsün Mutlaka bu cemaate gelsin kavuşsun Çünkü şuradaki rahmeti bir yerde bulamaz Bu cemaatin rahmetidir Şimdi Efendim kardeşlerim Sizden bir helallık da alacağım, ben de tabii belgisizlerin sizlerin üzerinde hakkım olabilir benden varsa benden yana helal olsun sizlerin benim üzerimde haklarınız vardır kuluz, maddi ve manevi, dünyevi ve ukravi Cemil hukukunuzu lütfen helal ediniz <gülüyor> ve kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya selam gönderiyor musunuz? bizi de ediyor musunuz? <gülüyor> Mevla Teala ulaştırmaya muvaffak eylesin. Habibinin de selamlarını üzerinize daim eylesin.